Merhaba, 94.9 Açık Radyo'da bir sinefil programına daha hoş geldiniz. Ben Melis Behlil. Ben yaşım Burul. Bu hafta e, bir stüdyo konuğumuz var. E, geçtiğimiz hafta gösterime giren Nebula filminin yönetmeni Tarık Aktaş bizlerle hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, Nebula'yı konuşacağız, haftanın yeni filmlerini konuşacağız. E, bu sene 20.si düzenlenecek olan Türkiye Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler Konferansı'nın programını konuşacağız.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 Evet Nebula ile başlayalım. Geçen hafta konuk edemedik sizi. Genelde hep söylüyoruz ilk hafta sonu çok değerli ilk hafta sonu gitmek lazım diye ama programlar uymadı. Ee, bu haftaya kaldı ama hala göstereyim de zaten. Evet, evet. evet izlemek ee, isteyecekler için. Evet. E Geçen hafta da anlatırken şeyde bir zorlanıyorum ben. Şey söyleyeyim hemen başrollerde Barış Mert Bilgi, Ömer Bora, Serkan Aydın ve Ali Yavuz İlman. ...bir çocuğun... ...çocukluğundan... ...büyüklüğüne... ...işte gençliğine diyelim... ...böyle bir... ...hayat, insan, doğa... ...hayvanlar... ...böyle bir bedensellik... ...ilişkisi üzerine bir film ama hani... ...hikayesini anlat dediğinde... ...ben biraz kalıyorum ama filmin... ...şeyi de o zaten atmosfer... Evet, evet. ...yaratma galiba biraz nereden çıktı... ...nasıl yola çıktınız... Oradan başlayalım. Tamam. Yani e, gelişim romanı e, türünde örnekler okumaya başladım ama yani aklımda bir film yapmak falan yoktu. E, Rilke'nin tek romanı var ya hani hmm. Malte Laurit Brige'nin notları herhalde tam Türkçe söyleyeceksek. E, onu okudum ondan çok etkilendim. Onun o parçalı yapısı hmm. ondan sonra kim yerde çok kesin geçişleri, kimi yerlerdeki böyle... ...daha böyle hissettirerek daha yumuşak olan e, geçişler bir epizoddan bir epizoda bir anda işte atıyorum bir hastanenin o böyle kasvetli gerçekliğinden bahsederken e, bambaşka bir yere e, geçmesi falan. E, o beni çok etkiledi. Sonra bu türde başka şeyler okudum. Hermann Hesse var mesela onun özellikle o ilk dönem e, yazdığı e, kısa romanlarını falan okudum. Türün kendisini araştırmaya başladım sonra yabancı kaynaklarda. E, İbni e, Tüfeil'in Hay Yaksan isimli hmm. e, kitabına ulaştım. O da böyle kısa hatta öykü denebilecek bir şey. E, sonra o, onu okumaya başladım. Çok ilginç de orada e, insanın doğasını ya da işte onun değmeyle insanın ruhunu hmm. e, doğadaki işleyişe paralel bir şekilde e, anlatıyordu. O çok ilgimi çekti. Sonra yine hala aklımda bir film yapma fikri yokken onu böyle çalıştım. İşte bir kere okudum. Yani o kitap zaten çok uzun bir şey değil. Neredeyse onu kadar ben de başka bir şeyler yazdım. Sonra bir okuma daha yaptım. Yani onun içeriğini, içerdiği kavramları anlamaya çalışıyordum açıkçası. Fakat bu çalışmam bir yerden sonra muğlak bir şekilde bir filme doğru evrilmeye başladı. Sonra daha teknik, daha estetik kaygılarla çalışmaya devam ettim. Ki zaten hani video sanatı, fotoğrafçılık zaten hı hı. uğraştığınız şeyler evet, oradan evet. çok da uzak bir yerde evet, değil. Evet. Yani şey yüksek lisanstan dolayı ve sonrasında hemen çalışmaya başlamamdan dolayı e, bir ara vermiştim zorunlu hı hı. bir ara. E, geri dönüş e, uzun metraj bir filmle oldu. Ama dediğiniz gibi o çalışmalara da devam ediyoruz hatta işte şimdi e, bu filmin özellikle o hazırlık sürecinde e, sinema diline e, uyarlanamayacak e, bir takım fikirlerim vardı. E, i̇şte Güneş'le konuşup böyle bunları ayırabildiğimiz bütçelerle. Yapımcı e, Evet, e, Yapımcım e, Güneş'le beraber e, bunları yavaş yavaş ürettik. Sonra derken hani 6-7 tane iş planlamıştık. Dördünü e, tamamladık. Şu an hani, evde depoda duruyorlar öyle söyleyebilirim. Ee, ...diğerlerini tamamlayıp daha devam edeceğiz. Yani böyle tekrar bir şeyler üretmeye hem güneş hem benim için bir fırsat oldu yani bu film. Evet aslında bu oldukça son dönemde de ilginç bir yaklaşım. Hem sinema tarafından hem de görsel sanatlar ve video art tarafından da gördüğümüz bir şey... Benim aklıma en son Gaymede'nin burada açmış olduğu sergi de geldi. Ee, uzun metraj film ve onu eşlik eden aslında onun etrafında örülmüş farklı videolar Hı. ve farklı sorular soran ve farklı e, izleklere doğru yönlendiren e, belki Nebula'yı da sonrasında o video işleriyle beraber böyle bir ortak bir evet. e, şeyin parçası olarak evet. izlemek isteriz. Bu daha e, yani videoların dışında daha böyle multimedya bir Hı -hı. E, şey olacak. Yani yaptığım e, üç boyutlu Objeler de var. Hı hı. Ee, daha karma bir sergi olacak. Yani ben de daha önce evet dediğiniz gibi sıf video artı aslında neredeyse çekiyordum. Hı hı. Ya da en fazla video heykel diyebileceğimiz hı hı. E, şey ekranların kendilerinin de yerleşimine hı. müdahale hı hı. ederek bir şeyler yapıyordum. Ama burada mesela tamamen hani yaptığım e, böyle bir kamera obskuraya öykünen bir takım objeler de var. Evet bir tarafta bir bireye ele aldığınız zaman işte ruhu ya da doğası hani nasıl adlandıracak olursak Hı. olalım onu anlamaya çalışma çabası sanki o çocukluğa gitmeden ya da çocukluktan bir takım imgeler çekmeden e, tek bacaklı kalıyor gibi değil mi? Yani benim genel olarak şeyin filmin anlatısından edindiğim de öyle bir his var. Hı. Siz onu nasıl yorumladınız? Yani e, aradan çok zaman geçtiği için herhalde çocukluğumuzdan hı hı. E, oraya belki daha nesnel bir şekilde yaklaşabiliyoruz çok hı hı. fazla duygusallaşmadan e, belki onun bir faydası vardır diye düşünüyorum e, yani daha böyle e, tabiri caizse analiz edebiliyoruz e, oradan geri kalanları. Ee, öyle ben kendi çocukluğumla ilgili mesela işte hani e, merakım olsun işte ya da mesela bir hayret duygum var hmm. e, doğaya karşı e, çocukluğumdan beri onları çok rahat gözlemleyebiliyorum e, ama bu bir başlangıç oldu yani hmm. bu şekilde kendine aslında hani bir anlamda başka birisi ya da kendi duyguna yani salt bir duygu yani nesnel bir şekilde ona yaklaşmak bu sefer yakın tarihi içinde hissettiğim şeylere yönelik de aslında hı hı. böyle bir kapı açtı. Böyle kendimi kızmadan işte üzülmeden falan değerlendirebilmeye başladım kendimi. Belki o işe yarıyordur. yani o zamansal mesafeden kaynaklı olarak. Hı hı. <gülüyor> Ee, ...çocukluğa bakmak deyince bir röportajınızda da okudum... ...hani bir kısmı hikayeler hatıralardan geliyor... ...o çocukluk bölümü hariç ama kendi hatıralarınızda değil galiba... ...böyle evet. farklı hikayeleri Hı. bir araya getiren o episodik yapı... ...buna çok açık bir şey Hı. tabii farklı e, hatıraları... Insan, ister yönetmenin ister başkalarının evet. hatıralarını... ...ondan da biraz bahsedebilir Hı. miyiz? Yani özellikle e, aslında at sekansı tamamen hayal gücümden gelen bir şey... Ve e, hiç e, oradaki gibi bir ortamda ya da öyle bir esin söz konusu değil. E, belki görmüşsünüzdür anlattım daha önce. Yani böyle ekolojik sorunlarla ilgili bir tartışmanın olduğu... ...herkesin böyle farklı e, mesleklere sahip olduğu bir arkadaş grubuyla e, oturuyorduk. Ve orada böyle çok çaresiz hissettim açıkçası kendimi. Yani o çaresizlik duygusu böyle yontula yontula aslında o imgeyi ortaya çıkarttı... E, ve at sekansını o anlamda kendim e, oluşturdum tamamen. E, geri kalanları da e, yapmak istediğim yapı itibariyle yani onu orada başlatıp sonra orada e, bana göre orada e, daha sonra takip eden episodlardaki birçok şeyi aslında bir arada fakat karman çorman e, görüyoruz da. Sonra e, bunları böyle yavaş yavaş açımlamak istedim ben. E, i̇ki tane e, şeyim vardı bu olay örgüsünü e, düşünürken. ...nasıl yapabileceğime dair. Bir tanesi fug diye bir terim var müzikte. Hı hı. Hani ilk başta bütün kısımlarıyla böyle en zengin haliyle bir kısım çalınıyor. Ve sonra işte atıyorum sadece yaylı olan kısımlar ya da işte ritim olarak çok yüksek olan kısımlar falan böyle tekrarlanıyor. Birincisi o vardı. İkincisi de nebula dediğimiz kavram zaten filmin isminin de geldiği yer. ...bunlarla geri kalan episodları oluşturdum. Dolayısıyla böyle radarlarım sürekli açıktı. Zaten çok e, ilginç e, bir şeydi, deneyim haliydi benim için. Yani duyularım son derece açık. Ondan sonra ve konuşulan e, şeyler içerisinde... E, ...o anlatılan şey, anlatan kişi tabii ki bu kadar farkında değil muhtemelen anlattığı şeyi. E, ama ben orada onun içerdiği kavramları e, çok fazla yani aslında e, bir yerden sonra görmeye e, ya da kavramaya başladım. Dolayısıyla bir yerden sonra onları bir araya getirmek benim için kolay oldu ama bir kısmı gerçekten çok e, rahat bir şekilde e, hatırladığım şeylerdi çocukluğumdan da. Mesela göl sahnesinde öyle bir şey anlatılmıştı bana işte Hı -hı. hani tüfekle e, balık avlamaya çalışan bir kişi e, hatta böyle bir usülden bahsetmişler eskiden e, kimi insanın e, yaptığı. Öyle etkilendiğim şeyler de oldu ya da böyle çok gündelik atıyorum e, işte e, Berber'de ya da manavda konuşurken Hı -hı. anlatılan algıda seçicilik da oldu. de olmuş herhalde. Evet, <gülüyor> E, mekanlar da aslında sizin ailenizle bağlantılı evet. annenizin Aha, köyü. köyü. Aha. Evet onu soracaktım ben de. Yani filmin genelinde o mekana dair bir aşinalık durumu da hissediliyor. Hani oraya dışarıdan bir göz değil de çok içinden bir göz olarak bakma durumu da var. Hani nesnelliğini korumanın e, ötesinde. E, bu da hani... ...Türkiye'de çekilmiş olan Taşya'da Kırsal'daki pek çok filmden daha farklı bir e, gözde getiriyor e, orada. E, mekan kullanımı hmm. tercihi nasıl ilerledi sizince? Yani e, o işte bu epizotlar kısımlar aslında belirlendiğinde... E, ...ya da ben işte bunları senaryoya artık aktarmaya başladığımda... ...bu mekanların hepsi aklımdaydı. Çünkü o gördüğünüz her yere ben çocukken öyle ve böyle gitmişimdir. Hmm. E, kimisine daha e, erken bir dönemde, kimisine daha yakın. ...dolayısıyla ben gittim sadece işte o benim hatırladığım e, dokuyu ve özü koruyorlar mı diye bir kontrol ettim... ...yani zamanla tabii ki değişimler vardı ama e, çok yüksek bir oranda aynı hatırladığım şekildeydi... ...belki o yüzden hani daha iyi tanıdığım için e, dediğiniz şey oluşmuş olabilir... E, ...bir de e, o mekanların ya da işte e, çoğu doğal yer olduğu için... E, ...oradaki e, kameranın yaklaşımı da aslında çok önemli o dediğiniz Hı -hı. etkiyi oluşturabilmek için... Ee, yani e, bir gerçekten hani çocukluğumda beni etkileyen e, bir takım şeyler yani o mesela tarlının o enginliği hmm, o ferahlığı hmm. mesela beni etkileyen şeylerden bir tanesi de o zaman çocuklukta. Küçükken bir de onlar olduğundan çok daha büyük evet, Her şey çok daha büyük gelir ya kesinlikle. Kesinlikle. şöyle komik bir şey anlatayım o e, oynayan yani 7 yaşındaki ayı oynayan Ali o tar yani o zaten e, benim kuzenim oluyor aslında. Ee, o tarlalara çıktığımızda böyle şey diyor çocuk e, yani içimden koşma hissi <gülüyor> uyanıyor diyor. Böyle bir anda koşmaya başlıyor. Fırlıyor gidiyor. Çok böyle on dönüm tarlanın sonuna kadar neredeyse e, nefes nefese kalıyor ve koşuyor. Hani böyle hmm. e, etkileri oldu. Ya da işte e, o eski işte arabaların ya da işte hmm. o orta koltukta oturuyoruz. Mesela bu e, mekandan bağımsız bir şey ama e, yine anlatmak istediğim şeyi destekliyor. Hani o vites kolunun böyle Titremesi, <gülüyor> sallaması falan. Hani hep böyle e, hatırladığım mekanlardan ziyade e, böyle parça parça benim anılarımı oluşturan e, görüntülerle onlara e, aslında odaklandım. Evet, detaylar çok evet. yoğun filmde, atmosferi evet. yaratan da e, onlar. E, film Locarno'da yaptı değil mi premierini? Aha. Orada da e, zaten en yeni yönetmen evet. ödülünü aldı. O bölüm gösterildiği bölüm biraz daha deneysel, daha farklı <gülüyor> e, yeni sinemacılara Aha. açık bir bölüm. Ee, oradaki tepkiler nasıl oldu Hani burada mesela Demin konuştuğumuz gibi o mekan ve o arabanın Sallanan vitesi çok böyle benim burnuma Kokular getiriyor hmm. hani, Yazın Ege'de falan evet. gibi ee, ama sonuçta temalar çok evrensel temalar. Evet. Oradaki seyirciyle nasıl buluştu? Yani orada seyirci aslında pek fazla tepki vermedi. Seyirci yani seyirciyle beraber izlemiş yani basın gösterimini kaçırmış olan e, basından daha çok sorular geldi. E, ama bu hani bizim filmi özgü bir şey değil. E, bizi zaten oradaki programcılar moderatör falan uyarmıştı. Soru gelmeyecektir muhtemelen diye. Hani buranın kendi izleyicisi soru sormaz soranlar basın olacak diye. Hı -hı. E, fakat işte hani e, tepki olarak şunu söyleyebilirim. Orada e, filmi olan diğer yönetmenlerden filmi izleyen kişiler var. E, programcıların kendileriyle daha önce hani bir tanesiyle sadece sürekli e, yoğun Onların yoğunluğundan. E, sonra işte bir araya geldik. Hmm. E, konuştuk falan. E, onlarla ilgili isterseniz bir takım şeyler hmm. anlatabilirim. E, filmin o görsel olarak kurduğu dünyadan ziyade mesela benim için e, çok... E, kıymetli olan bir yorum vardı e, iyi bir yazarlık var diye söyledi e, programcılardan bir tanesi hani bu muhtemelen hep es geçilecek ben söylemiş <gülüyor> bulunayım dedi e, o mesela benim e, çok hoşuma gitmişti çünkü hani o ayrıntıları kamera kamerayla bu kadar e, aktarabiliyor olman aslında hani yazarken de senin bunlara dikkat etmiş olduğun anlamına gelir <gülüyor> ve benim bu çok hoşuma gitti e, diye söylemişti e, yine detaylara geliyordu. Evet evet, <gülüyor> evet evet aynen öyle ...başka... ...Selani'yi bahsettiğiniz... De arada konuşurken... ...diğer hani... ...Türkiye dışındaki... ...sadece Locarno değil ama... ...dışarıdaki Tabii. seyircinin... Ee, ...bizim de sohbet arasında konuştuğumuz... ...bir Sibirya macerası evet. var... ...filmin <gülüyor> o... <gülüyor> ee, <gülüyor> evet, ...orası güzeldi... Ee, ...işte... ...yani festivalleri mi... ...söyleyeyim hmm, yani yoksa... ...genel olarak... Ha. ...ben hani uluslararası seyirci... ...nasıl bir tepki veriyor... ...onu her film için merak yani ediyoruz gene... ...yani filmin... O, e, ...her yerde aslında yani e, ortak olarak gelen bir takım sorular var. Onun dışında farklılaşan e, tek tek soru vardı açıkçası. E, o tek tek sorular da böyle yeni bir şey duyduğunuz için, yeni bir şey cevaplamak zorunda kaldığınız için e, insanın hoşuna gidiyordu. İşte e, İspanya'da ya da Tam emin değilim Amerika'da da olabilir. Hani böyle etnografik bir çalışma gözüyle de baktılar. Yani tamamen öyle olmasa bile. O kültüre yabancı olunduğu için. Onun dışında benim için hani en ortak ve en sevindirici olan yorumlar şöyleydi. Yani insanların çoğu ben böyle bir dokuda yani böyle bir dokuda coğrafi dokuda büyümedim. Böyle anılarım yok ama film sanki bunları ben yaşamışım gibi bir his uyandırdı. ...ben de e, dedi. Ve film zaten bir şey anlatmaktan ziyade... Hmm. ...bir etki uyandırmaya üzerine kurulu. Bütün hani olay örgüsünün... ...tek işlevi bu. Ondan sonra işte... E, ...kamera'nın o ayrıntıcı... ...yaklaşımı. Ondan sonra... ...kurgunun işte ara ara... E, ...böyle gerilim filmi olmamasına rağmen... ...hani bir gerilim hissediyor mu ...yani hep böyle duyulara e, hitap eden bir filmdi... ...ve bu e, teknik bir takım kararların sonucunda oluştu... ...ve hani o anlamda benim e, başvurduğum bu teknik... ...karşılığını buldu. Evet, empresyonist denebilecek evet. film aslında yani. Sezandan da <gülüyor> <gülüyor> çok evet. etkilendiğim için şeyde e, olabilir... ...yani ben bütün bu e, doğaya e, yaklaşım konusunu... Sezan'ın, ee, e, bir Sezan yani hakkında bir kitap var, Johan Gasket'in. Ee, onun bir aile dostu, beraber yaşamışlar. Hı hı. Onun işte çalıştığı, son dönemde çalıştığı özellikle köyde. Ee, orada çok ayrıntılı bir şekilde e, doğaya bir sanatçının nasıl yaklaşması gerektiğini, işte mesafeden bahsediyor. Çok teknik konulara giriyor hatta. Hı hı hı. Ondan sonra tamamen resim özelinde. Ee, ama bazı şeyler çok genelde. Hani bütün sanatları yani şiire de uyarlarsınız, heykele de uyarlarsınız. isterseniz. Ee, öyle şeylerden bahsediyordu. Ben e, çok fazla gerçekten etkilendim yani e, onun doğaya olan bu yaklaşımından. Aslında orada farklı sanat türleri arasında geçişkenlik üzerine düşünmeye de bizi sevk ediyor film. Çünkü e, bir resim ya da görsel sanatların diğer e, yani heykel de olabilir ama bir anı gözetmeye seyirciyi ya da e, Bakanı davet ederken sinemada her zaman böyle bir hikaye beklentisi oluşuyor aslında. İzleyici oturduğu zaman o koltuklara ve ışıklar söndüğünde bir karakter göreceğim ve onun hikayesini izleyeceğim. Halbuki bir resmin karşısına geçtiğimizde ya da bir fotoğrafın karşısına geçtiğimizde... ...o yakalamış olduğu anın içine girmeye çalışıyoruz. Sizin filminizde sanki bu ikisi arasında hani o hikayeyi beklerken sürekli bir takım anların içine girme... Hı hı. ...ve o anların başka bir anlara bizi götürmesi hı hı. ve ondan sonra aslında... Ee, hikayede ona hizmet etmeye başlıyor Hı -hı. Ee, bir Hı -hı. nevi e, o izin peşinden hani bu açıdan da empresyonist evet, diyebiliriz evet. belki. İşte, hikaye dolaylı olarak evet. oluşuyor aslında. Oluşuyor onun üzerine. Bir parçayla devam edelim o zaman filmde kullanılan hayvanlar aleminden Enfeble dress code. <gülüyor> ...Fanlar Aleminden Dinledik. Ineffable Dress Code 94.9 Açık Radyo'da Sinefil devam ediyor. Ve bu haftaki konuğumuz Nebula'nın yönetmeni Tarık Aktaş'la sohbetimize devam ediyoruz. Evet filmi kapatan parça e, nereden geldi? Niye bunu tercih ettiniz? Çünkü son dönem Türkiye sinemasında çok gördüğümüz şekilde çok da müzik kullanılmıyor film boyunca. Bunun böyle bir bir anda güçlü evet. bir girişi var. Bu <gülüyor> Yani filmin sonu ve bu parçayı kullanacağım e, en başından belliydi. Hmm. Henüz daha tretman yazılmıştı. E, köprüde buluşmalarda hatta insanlara anlatıyorduk işte e, yapmak istediğimiz filmi. E, o zaman kimi gerçekten de hani, e, hani bir, sonra, bir sonraki adımı paylaşabileceğim insanlarda yani film bittiğinde nasıl bir hisle hmm. çıkacaklarını e, arzuladığımı bu parça üzerinden insanlara anlattım. Ee, o kadar benim için belli yani olur veya olmaz buna Hı -hı. çok emin değilim ama bittiğinde böyle bir hisle e, filmden çıkmalarını istedim. E, çünkü böyle hem yani birçok şey hissettiriyordu açıkçası bu şarkı böyle güzel bir coşkusu Hı -hı. var fakat böyle biraz böyle e, melankolik bir tarafı Hı -hı. da var o e, tekrar eden içinde bir takım e, şeylerden gitar rifflerinden dolayı. E, ...yani grubun geçmişi tamamen yani ya da kaynakları diyeyim... E, ...tamamen hani bu coğrafyadan beslenmese de... ...bütün böyle dünyadan aslında... ...dünya müziğinden beslenseler de... E, ...doku olarak da bence çok uygundu. Yani o e, en azından e, solo'nun e, geldiği yer itibariyle. Öyle. Sonra yani da biraz... kabul ettiler. Evet, evet, evet. <gülüyor> evet. Ee, oyunculardan bahsedelim biraz da. Oyuncu tercihi nasıl oldu? Evet. E... Hay küçük olanın hikayesini duyduk Hı -hı. birazcık ama hani hepsinin nasıl bir araya geldi, orada nasıl bir seçim süreci oldu? Ee, yani hepsini aslında tek tek e, Hı -hı. gezerek ve kendimi de biraz böyle tesadüflere bırakarak Hı -hı. E, yaptım. E, şanslıydım ki gerçekten de e, yani. En çok e, ekranda görünecek olan insanları bulabildim. Dilara Topuklar hariç, Hı -hı. Dilara Topuklar zaten e, bir arkadaşımızdı ve e, oyuncu kendisi. Onun dışındaki hiç kimse oyuncu değil, mesleği bu değil yani. E, yani böyle bir... Bak... O da zor bir karar değil mi aslında? Ee... Evet ama en başından beri böyle olması gerektiğine inanıyordum. Hı -hı. filmin e, Yani oluşturmak istediğim filmin yapısı itibariyle, onun doğası itibariyle böyle çok kısa 2-3 günlük diyebileceğim kadar böyle bir profesyonel oyuncu görüşmeleri oldu zaten hani benim yani oyuncular değil de hani benim bu süreci de çok iyi yönetebileceğimi düşünmedim yani hani birebir karşılaşmadan Ondan sonra konuşmadan Hı -hı. yani o çok ilginç bir süreçti. Ben de zaten hani daha önce öyle çalışmadığım için e, şey yapamadım. E, hani işte önünüze böyle bir CV geliyor. Birkaç farklı pozda çekilmiş fotoğraf geliyor falan. Hani onlarla ne yapacağımı bilemedim ben. Çünkü ben hani birebir tanışmak isterim. Ondan sonra ses tonunu bulmak isterim. E, ya da mesela bakışını görmek isterim. Bedenini nasıl kullandığını Hı -hı. görmek isterim vesaire. E, filmde çünkü e, böyle şeyleri de vurguladığımı inanıyorum. E, dolayısıyla ben dolaştım e, ve dolaşınca da bu insanları buldum. Mesela kimisinin konuşması, e, konuşmasında o farkında olmadan kullandığı o dalgalanma... Hı -hı. ...onun oluşturduğu bana göre melodi e, gibi şeyler beni çok etkiledi. E, kimisinin beden dili çok e, etkiledi, kimisinin bakışları. Hı -hı. E, bu şekilde aslında karar verdim oyuncu seçimine. Yani profesyonel oyuncuyla çalışmamak, amatör isimlerle çalışmak hani, başvurulan bir yöntem ama... E, Peki bu film çekme sürecini nasıl etkiledi onu merak ediyorum. Ne kadar zamanda çektiniz, tekrar aldınız mı ya da ön provalar o süreç nasıl işledi? Hiç prova olmadı ve Dilara hariç kimse senaryoyu da okumadı. Bütün oyunculuk hemen hemen neredeyse yani o fiziksel bir etkinliğe odaklandığı için o işin kendisine gerçekten odaklansınlarmış gibi yapmasınlar diye bilmiyorlardı. Yani sete gittiğimizde o sabah öğreniyorlardı ne olup ne biteceğini. Ee, ve e, bunun bizi aksatmaması için de e, ben sadece bu film için değil hani kısa filmler için de böyle e, storyboard çizerek çalışıyorum. E, yaptığım her işte e, Hı -hı. bir eskiz yapıyorum yani hani o e, vakit kazandırmak için aslında hem kendimi hem başkalarını. Bu filmde de öyle oldu gördüğünüz her kareyi ben önceden zaten çizmiştim e, storyboardu e, recibe görüntü ekibine veriyordum. Onlar işte hazırlıklarını yaparlarken ben o anda işte oyuncu diyelim hadi hani yani performe eden oradaki karakterleri <gülüyor> onlarla ne yapılacağını nasıl olacağını falan dair böyle bir takım konuşmalar çalışmalar yapıyorduk şöyle bir ön kısmı oldu özellikle Serkan Ömer ve şey Barış için yani gençlik dönemindeki o üç arkadaş için. Ee, ...onlarla filmin çekileceği mekanlarda çok bolca vakit geçirdik. Ee, birbirimizi tanımak, hani nasıl bir iletişim var, hani ben o, o, o doğayla, o mekanlarla nasıl bir iletişim kuruyorum. Ee, Barış'la biraz daha fazla vakit geçirdik tabii ki. Ee, ve on, onun iyi bir sonucu oldu, böyle sohbet ederek, yani hiç filmle ilgili Hı -hı. bir şey konuşmadık. Sinemayla dair hiçbir şey konuşmadık. Ee, birbirimizi anlamaya çalıştık, o bulunduğumuz mekanı, orayı anlamaya çalıştık. Yani çok daha az konuşmanın Hı -hı. olduğu şeyler... ...durumları yaşadık. Öyle öyle anlaştık yani. Peki bitmiş filmi, bütün işi izlediklerinde... ...onların tepkisi nasıldı? Ee, yani çok şey etkilendiler ama... ...hani bu sonuçta profesyonel olmadıkları için... de ...birincisi kendilerini evet. ekranda gördükleri için... ...perdede gördükleri için etkilendiler. Ee, fakat işin e, mesela Ömer... Çalıköy film, köy film festivalleri diye bir şey düzenliyor Nülfer ilçesinde, bence çok güzel bir şey yani Hı -hı. köy temalı filmleri gösteriyorlar sadece açık havada, bizim film de muhtemelen bu yaz zaten orada gösterilecek. Dolayısıyla sinemaya uzak birisi Hı -hı. değil, Hı -hı. Sarkan da öyle, Serkan tamamen başka bir meslekten gelmesine rağmen işte sizin benim festivalde izlediğimiz işte bütün yerli filmleri Hı -hı. izler işte birkaç tane yabancı film izler falan. Ee, o yüzden de hani e, güzel oldu onların tepkileri işte iki kere falan izlediler hatta belki üç kere izlediler. Yani bir sonraki izlemelerine daha farklı şeyler konuştuk. Ee, iyiydi yani tepkileri. Ee, karakterin adını da ben merak ettim hani Hay öyle bildiğimiz bir isim değil ee, seyirciye bıraktığınız bir şey mi yoksa spesifik nedenleri var mı böyle bir isim ee, tercih O İbni Hay Bin Yaksan adlı e, romanından bahsetmiştim ya oradan, oradan geliyor yani. Hay. E, hay işte şeyin kökü aslında hayat kelimesinde kökü e, yaşayan şey demek yani yaşayan herhangi bir şey aslında e, o yüzden her anlamda uyuyordu e, bana göre ben anlatmak istediğim şeyde e, ve belirgin olacaktı insanlar merak edecekti böyle bir kelime yok e, filmde direkt hı hı. hay kelimesiyle başlıyor e, öyle bir karar verdim yani. Evet, e, peki şu anda sırada yeni projeler var mı? E, evet. Bu şeyine devam ederken bir taraftan festival yolculuğuna devam evet. ediyor. Yani, e, o festival yolculuğu gerçekten insan çalışmasına engel oluyormuş. Onu <gülüyor> görmüş oldum. Hani son derece gerekli bir şeymiş, Hı -hı. onu da gördüm. İnsanlar niye bu kadar gezerler diye merak ederken. E, e, ama şimdi yeni yeni işte bu Ankara Hı -hı. Film Festivali de bittikten sonra... E, bu aralarda bulabildiğimce... Ee, ...çalışmaya başladım açıkçası. Yani burada da mesela şimdi... E, ...biz bir yöntem buluyoruz bu filmi... E, ...işte atıyorum olası ortak yapımcılara falan anlatabilmek <gülüyor> için... ...o konuda fena değiliz. Ee, şimdilik mesela bu çalıştığım konunun... ...ya da kavramın irade olduğunu söyleyebiliyorum. Uh -huh. ee, teknik olarak bu filmde... ...ya da estetik olarak... E, ...başlatmış olduğum e, birçok şeyi... E, ...biraz daha... E, İyi e, yani daha iyi demek doğru olmazdı. Da biraz daha onun üzerine gitmeyi, hı hı. E, o işte e, anlamın nerede oluştuğunu, nasıl bir e, araçlarla hı hı. E, oluştuğunu falan, bunu böyle e, irade kavramı üzerinden nasıl e, ortaya çıkarabileceğimi e, düşünmeye başladım. Öyle. Evet Nebula geçtiğimiz hafta gösterime girdi. E, hep dediğimiz gibi bağımsız yerli filmler. Çok da salonda gösterilemiyor. Nebulanın başına da aynı şey geldi. O yüzden bulmuşken bir an önce e, seyretmekte fayda var. E, 20'den az salonda galiba şu anda ama evet, İstanbul'da 20 gösteriliyor. 20 civarında. Evet, öbür taraftan da e, farklı müzelere ve galerilere ve küratörlere de buradan bir çağrımız da var. Hı. Bu diğer işlerle beraber de Nebula'yı yeniden e, bambaşka bir bağlamda da e, evet, bir çok şeyin parçası olarak da ayrıca görmek isteriz. Ben o işleri de çok merak ettim şimdi. Hı. Çok teşekkür ederiz. Nebula'nın yolu açık olsun. Ederim. Tarık Aktaş konuğumuzdu bu hafta Sinefil'de. Şimdi haftanın yeni filmlerinden bir parçayla devam edeceğiz. Claire Dönin'in yeni filmi High Life'da filmde yer alan bir parçayı dinliyoruz. Robert Pattinson söylüyor Willow. I'm Stay retreat Do you feel the rushing forward? Though you're standing still Willow Are we rushing forward? Are we standing still? Willow Are we rushing forward? Are we standing still? Are we rushing forward? Are we standing still? Willow, does this love hold a destination? Willow, to feel the wind run through your hair. Willow, to feel the sun upon your back. Close hand Breath An abyss Robert Pattinson'dan dinledik, Willow'du dinlediğimiz parça haftanın yeni filmlerinden High Life'da kullanılan e, filmin başrol oyuncusu e, Pattinson'ın seslendirdiği parça. 94.9 Açık Radyo'da Sinefil devam ediyor. Bu hafta vizyona yeni giren filmleri tanıtacağız şimdi de. Evet High Life, Robert Pattinson, başka Juliette Binoche, Maya Gough ve Agatha Buzek başrollerde Claire Donny'den e, daha önce çok da görmediğimiz şekilde hem İngilizce bir film hem de bir bilim kurgu. Evet İstanbul Film Festivali'nde izledik biz de ilk olarak burada. Ee, geçtiğimiz senenin en çok konuşulan filmlerinden biri. Ee, konuşulma sebeplerinden biri hakikaten Melis'in dediği gibi İngilizce çekilmiş olması uluslararası bir kastı var. Ee, ve aynı zamanda Clare Dönü farklı... ...sulara yelken açıyor. Ama aslında tematik olarak da... ...çok da Claire Denis sularında kaldığını da söyleyebiliriz... ...ama bilim kurguya farklı bir açılım yapıyor. Pattinson'ın canlandırdığı Monty karakteri... ...7 numaralı uzay gemisinde... ...bir bebekle baş başa. Yani film zaten öyle bir ortamda başlıyor ki... ...Hani Monty var... ...bir de bebek var... ...onlar... Nasıl bir araya geldiler tam onu anlayamıyoruz. Ama şöyle ki ya bir taraftan bebeği oyalaması bir taraftan da çıkıp o uzay gemisi ya da istasyonunda bir takım tamiratları yapması gerekiyor. Dolayısıyla o astronot kıyafetini geçiriyor uzaya çıkıyor vesaire. Ben onu hep düşünmüşümdür özellikle bilim kurgu ve uzay filmlerini izlerken. Hep böyle bir aksiyon ve gizem ve bir şey etrafı vardır ama aslında bir taraftan da çok rutin ve çok ne denir... Sıkıcı. <gülüyor> Katı prosedürlerin de uygulanması gereken bir şey. O katı prosedür vesaireyi de o kadar güzel yedirmiş ki... ...aslında filmin o evreni içerisine... ...o 7 numaralı uzay istasyonunun ne olduğu... E, ...nerede olduğu, niye oradalar... ...film boyunca zaten yavaş yavaş açımlanıyor. Önce bu e, Monti'nin kim olduğunu anlamaya çalışıyor... ...sonra o bebek oraya nasıl gelmiş... ...ne olmuş derken... E, ...filmin aslında ilginç bir hikayesi var. E, çok fazla ipucu da vermek istemiyorum. Öyle bir e, tarafı da var filmin... İşte orada biraz ayrılıyor görüşlerimiz bana o kadar da ilginç gelmedi ve zorlama geldi bana hani temalar evet ilginç ama bunu böyle bir uzaya taşıma yani taşımış olma için gibi bir his yarattı. Temel bir fikir var filmde ona hiçbir şekilde ikna olmadım. O yüzden çok sık olmuyor ama bazen filmler konusunda <gülüyor> zıt fikirlerimiz oluyor. Ben bayağı ikna oldum belki şeyden dolayı bütün o e, rutin hayatın uzaya taşınmış olması fikri hep bilim kurgu filmlerinde beni çok kurcalayan şeylerden biridir hatta belki izlediğimiz ilk bilim kurgulardan birindeydi e, oğlum şey demişti hani bunların uzay gemisinde tuvalet yok mu hiç tuvalete gitmiyorlar mı demişti çok haklı çünkü Claire Donnie aslında filmde bütün bunlara hem soru, bu soruları soruyor hem cevaplarını vermeye çalışıyor 7 ee, numaralı uzay e, istasyonu aslında uzayda bir anlamda terk edilmiş. Ee, orada o istasyon içerisinde kendi kendini e, sürdüren bir sistem, ekosistem kurulmuş durumda. Ee, uzun süredir uzaydalar, o kadarını söyleyeyim bari en başından. Ee, o ve o, o kadar uzun süre boyunca uzayda e, var olmaya çalışma... O, Uzay istasyonu, uzay gemisi içerisinde kaçınılmaz olarak öyle bir ekosistem gerekiyor. Bir şeylerin yetişmesi, onlardan bir şeyler yememiz, sonrasında dışkılamamız ve ama bir anlamda da işte su ve hava gibi bir takım sistemlerinde kendi kendilerini üretebilecekleri. Ama tabi bunların muhtemelen tamiri, tadilatı vesalesi de gerektiriyor. Burada bizi, yani bana. Clarida'nın çok daha tabii tekrar tekrar işlediği konular olan sömürgecilik, ötelenme atılma ve dünyanın bir anlamda istemediği ifrazatı olarak gördüğü bireyler, topluluklar ve onlar üzerindeki karar alma mekanizmaları üzerine de bizi çok düşündüren bir tarafı var. Düşünmeye sevk ediyor en azından. Hani ikna olursunuz olmazsınız. <gülüyor> Benim ben çok ben sevdiğim temalar takıldım. bunlar. Yoksa o o rutin hali hakikaten bir takım o zaman filmlerinde bunu anlatması lazım e, denebilecek bir şey ama o dediğin e, kısmı Evet ama çok da detaya girmek istemiyoruz. baktığımızda günümüzdeki pek çok filmler arasında devam eden temalardan biri bu. Hani tamamen bambaşka bir e, evren olmakla beraber Avengers dünyası da aslında Thanos'un yaptığı şey siz çok kalabalıksınız. Ben yarınızı yok edeceğim ki var yani evren daha yaşanabilir bir yer olsun zihniyetiyle e, High Life'taki e, çok da korunmaya ve beslenmeye, e, yani asmayalım da besleyelim mi zihniyetiyle bir nevi e, hapishanedeki e, olabilecek mahkumlara nasıl bir muameleyi layık göreceğimiz, gelecekte hatta yakın gelecekte nasıl e, layık göreceğimize dair ilginç bir takım etik sorular da soruyor. E, o yüzden... E, bir grup insanın ya da grupların bu şekilde uzaya gönderilmesi ve onların başlarına ne geleceğini bilmeden bu yolculuklara çıkarılmaları durumu da ilginç bir tema. Ama bu insanları bir araya koyduğunuz zaman orada bir takım çatışmaların ortaya çıkacak olması da kaçınılmaz bir durum. Zaten ne zaman işin içine bir bebek çocuk koyarsanız o başka bir şekilde karmaşıklaştıracaktır O zaten O kaçınılmaz Ama olarak Ama bebek gelmeden de zaten karmaşık Zaten yeterince ee, karmaşık San Sebastian'da gösterilmiş değil Orada Fipreski ödülünü aldı Gent Film Festivali'nde de en iyi müzik ödülünü aldı Ki Gent zaten e, müzik üzerine e, bir festival e, Claire Denis sevenler için tabii ki yılın kaçırılmayacak filmlerinden diğer seyircileri biraz böldüğünü söylemekte fayda var. Yani şöyle bölüyor ıı, diyebiliriz çok sevenler ve hiç sevmeyenler evet. olarak. O yüzden hani ben ıı, şansınızı denemenizi %50 tavsiye ederim. Şans değilim. var. Evet. Hele zaten dönü görmüşseniz daha önce sevmişsiniz. Ee, oradan bir İspanyol filmine geçelim. O da seyirci tam seyirci dostu filmlerden. E, İspanya'da da çok sevilmiş e, Campeones, şampiyonlar Javier Feser yönetmiş Başrollerde Javier Gutierrez Jesús Fidel, Atenea Mata ve Juan Margallo yer alıyorlar e, Çok klasik bir anlatı yapısı e, Ama onun iyi yapılmış bir örneği olarak da e, ilgi topladı Bir basketbol takımı koçu e, Zorunlu hizmet cezası alıyor Çünkü eşiyle problemleri var İçiyor, o iç haliyle araba kullanıyor, oradan daha da başını belaya sokuyor. Ee, 90 gün boyunca zihinsel engelli oyunculardan oluşan bir basketbol takımına eğitmesi lazım. Tabii ki başta hiç istemiyor bir şekilde irtmeye çalışıyor... ...ama tanıştıkça aralarında bir bağ oluşuyor. Ee, ve e, takımdaki oyuncular, e, yani basketbol oyuncularını canlandıran oyuncular... E, profesyonel değiller, e, zihinsel engelli oyuncular e, kendileri de e, ve e, o yönüyle de film çok iyi eleştiriler aldı. Hepsinin tabii ki ilk filmi e, İspanya'nın en iyi yabancı dilde film aday adayı oldu Oscar'larda. Goya ödüllerinde İspanya'nın en büyük ödüllerinde 11 adaylık aldı. Bunların arasından da en iyi film, en iyi yeni oyuncu Jesus Vidal e, ve en iyi şarkı. ...ödüllerini kazandı. Evet, e, bu haftanın yeni filmlerinden bir... ...diğeri de Fransa'dan geliyor. Olivia Asayas'ın son filmi... E, ...Double Çifte Hayatlar. Guillaume Canet ve Juliette Binoche başrollerindeler. Onlara Vincent McKayne ve Laura Hamzavi eşlik ediyorlar. Evet, burada da e, bir komedi var karşımızda. E, bir yandan... Ee, tırnak içinde çok Fransız diyebileceğimiz iki çift onlardan bir tanesinin arasındaki ayrı bir ilişki ama bir yandan da günümüzde çok farklı farklı sektörlerde karşımıza çıkan bu dijitalin bütün alışkanlıkları e, yıkması zorlaması bunun yayıncılıktaki tezahürleri. Ha. Ve ee, Guillaume canlandırdığı yayıncıyla, onun yıllardır beraber çalıştığı yazar, e, Vincent McKayne'nin canlandırdığı karakter. E, bu dijital döneme nasıl uyacaklar kitaplar. Zaten insanlar cepten kitap okuyor şikayetleriyle beraber. E, o geçişi de e, ele alıyor film. Venedik'te e, yarışmıştı geçtiğimiz sene. Evet Gömkan'a da artık böyle hani orta yaş krizi filmlerinin e, gedikli oyuncusu haline geldi diyebiliriz. E, Juliet Binoş severlerin özellikle kaçırmayacaklarını düşünüyorum. Bu hafta iki Juliet Binoş'umuz var onu da hemen söyleyelim çünkü High Life'da da oynuyor. Evet High Life'da da e, sıra dışı bir rolle karşımızda Binoş gene sınırlarını zorladığım. Ee, bu hafta bir de aksiyon filmi var The Assassin's Code suikastçı adıyla bizde gösterime giriyor David A. Armstrong'un yönettiği filmde başrollerde Justin Chatwin, Peter Stormare, Mark Thompson ve Robin Thomas yer alıyorlar Burada da e, babasının gölgesinden kurtulmak için babasının işlediği suç, suçların bir nevi e, kefaretini ödemek için tehlikeli bir göreve atılan bir dedektifin öyküsü İngiltere'den bir korku filmimiz var. Demon Eye, Şeytan Göz, yönetmen Ryan Simmons, başrollerde Darren Day, Liam Fox ve Ellie Goffey yer alıyorlar. Burada da yine bir baba, e, ölmüş bir babanın peşinden e, genç bir kadın babasının köydeki evine doğru yola çıkıyor. E, orada babasının nasıl öldüğünü araştırırken bir e, muska buluyor ve bu muska sonucunda e, iki ölümcül iblisin kilidini Açıyor. Biraz bizim cin filmlerine de benziyor. İngiltere'de hmm. muska var mıymış? İşte muska diye basın bülteninde çevirmişler. Bir e, amulet diyelim böyle bir kolye gibi bir şey hmm. buluyor. Muska çünkü başka bir şey lütfen. Evet. evet. <gülüyor> e, bu hafta e, bir de daha önce tanıtmış olduğumuz bir film karşımızda. E, zannediyorum biz vizyona girecek diye tanıttık ama son anda programda bir değişiklik oldu. Fat Bodies, Şişman Harekat Timi. Bey Erbao'nun yönettiği ve başrolünde yer aldığı bu filmde kendisine Zhang Wen ve Yasuaki Kurata eşlik ediyorlardı Burada da Japon mafyasına savaş açan yani Yakuza'ya savaş açan iki Çinli tombul polisin maceraları Yerli filmlerde bu hafta son iki sene Adana'da yarışmış olan iki film var. 2018'den Kaos. Semir Aslan Yürek'in filminde Canan Ergüder, Bülent Emin Yarar ve Erdal Sarı başrollerde. Bu bir dönem filmi aslında Onlu yıllarda geçiyor. Tam yer ve mekan çok belirli olmamakla beraber. Üç karakterin yolları kesişiyor. Üç günahkar. Ee, bir fırtınada aynı mağaraya saklanıyorlar Biraz Raşomon'u da hatırlattı hmm. bu fikir mağaraya, mağaraya saklanan üç günahkar fikri ee, Diğer evet. film ise bir sene önce Eksi yarışmış. bir adını taşıyor Orhan Oğuz'un yönettiği bu filmde de Başrollerde Nilfer Açıkalın, Metin Belgin, Ercan Kesal ve Serkan Ercan yer alıyorlar Meclis'in de dediği gibi 2017 yılında Adana'da yarışmış Ancak e, vizyon şansı buluyor bu hafta Burada da e, sokaklarda yaşayan yaş, yarı meczup yaşlı bir adam şemsi. Onun hikayesini e, onu bir gece e, görev yaparken bulan üç zabıtanın e, birazcık hani sahip çıkması e, ve e, onu e, bir anlamda korumaya alma çabaları. Ama hani hem bir taraftan bunun ne kadar e, mümkün olamayacak bir çaba olduğunu görüyoruz. Bir taraftan da bu üç zabıtanın kendi hayatlarının... E, Ortaya çıkardığı şeylerle sorunlarla uğraşmaları ama hani hayata eksi bir başlayan sokaklarda yaşayan insanların hayatlarına perde bir anlamda göstermeyi beyaz perdede göstermeyi hedefleyen bir film eksi bir. Evet bu hafta bir de cin filmimiz var Alemi Cin 2 Özgür Bakar yönetmiş ilk filmi olduğu gibi başrollerde Ali Kağan Bekir Behrem, Savaş Barutçu ve Cihangir Köse yer alıyorlar. İlk filmde cinler alemine e, hapsedilen Yeliz'in e, nereye kaybolduğunu araştırmaya başlıyor bir polis ve olaylar gelişiyor. Evet, haftanın yeni filmlerini de tanıttık. Kısa bir süremiz kaldı. Programın sonuna yaklaştık. Önümüzdeki hafta Türk Film Araştırmaları Araştırmalarında Yeni Yönelimler Konferansı'nın 20.si gerçekleşecek. Hemen onunla ilgili bilgi verelim istiyoruz sizlere. Evet, Kadir As Üniversitesi'nde... ...yirminciyi duyurmak epey ilginç oluyor... ...99'da o dönemlerde... ...Bilgi Üniversitesi'ndeydi... ...ben ilk konferansın asistanlığını yapmıştım... Ee, ...ama yirminci yıl... E, ...bu arada bu seneki temamız... E, ...sinema ve göç... ...yirminci yıl şerefine de... E, ...hem bir e, paralel... ...daha doğrusu da öncesinde bir... E, ...minik film festivali ...düzenleniyor... Ee, önümüzdeki salı günü başlıyor 7 Mayıs'ta e, kısa filmler de var Bir kısa film yarışması düzenlendi Orada e, finale kalan 10 film gösteriliyor Ayrıca göç temalı e, Duvara karşı 40 metrekare Almanya ve misafir filmleri Salı günü gösterilecek e, 40 metrekare Almanya'nın yönetmeni Tevfik Başar ve e, misafirin Yönetmeni Andaç Haznedaroğlu da e, Konuşma yapacaklar Filmleri üzerine konuşacaklar ee, Çarşamba günü 8'inde de film gösterimleri devam ediyor Ulaş Tosun'un kısa belgeseli Afgan İstanbul Tayfun Pirselimoğlu'nun filmi Rıza Melisa Önel'in Kum'un Tadı filmi ve e, Nurdan Tümek Tekeoğlu'nun e, İki Yaka Yarım Aşk filmleri hepsinde yönetmenleri e, katılacaklar e, Perşembe günü ise 9 Mayıs'ta konferans başlıyor Evet, e, bu sene konferans e, 20. yılının şerefine de oldukça e, güçlü bir programla karşımızda. Bir kere 7 tane keynote konuşmacı var, ana konuşmacı. Evet, e, bu... Bir nevi aslında konferansların retrospektifi gibi de oldu son 20 senede. Best of gibi de oldu. Best of gibi. E, bu seneki temaya e, birebir çağrılan e, konuklar da var, ana konuşmacılar da var Murat Erdoğan gibi. Ama mesela daha önce e, farklı temalarda konuğumuz olan konuşmalar yapan e, Neven Adakovic, Dudley Andrew, Robert Burgoyne, John Hill, e, Deniz Göktürk. Hepsi tekrar aramızda olacaklar aralarda da çeşitli paneller var akademik bir konferans tabii ki ama yine de konusu itibariyle göçün son yıllarda dünyada bu kadar önemli bir tema olmasıyla beraber akademi dışı seyircileri de çekeceğini umuyoruz. Detaylı bilgi için program için tfayy.org adresine bakabilirsiniz. Facebook'ta da Türkiye Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler diye sayfamız var. Evet Kadir Has Üniversitesi sosyal medya hesaplarından da program paylaşılıyor. Böylece bir senefilin sonuna daha geldik. Teknik Masa'da Ömer'e ve bu haftaki program destekçimiz Barçın İnanç'a çok teşekkür ediyoruz. Programımızı bu haftaki yeni filmlerden Campiones filminin ödüllü şarkısıyla kapayacağız. Kokmaya'dan geliyor. Este el momento. Herkese iyi seyirler. İyi hafta sonları. Selam. Es Nos gusta esta canción Nos gusta mucho que la cantes porque este es el momento Este es el momento Este es el momento Este es el Siempre fuimos campeones, campeones de la calle, de la hora y del talento. Bien lo sabes tú, no hay tiempo para otro intento. Porque aquí no hay reglamento. En este extraño baloncesto jugamos la vida, el instante. Nos jugamos el momento. ¡Sí!